Kalminin ona verdiği cevap ise, şu sözlerden başkası değildi. Lut'un ailesini memleketinizden çıkarın, çünkü onlar temizliğe fazla düşkün kimselerdir. Biz de onu ve ailesini kurtardık, karısı müstesna, onun geride kalarak helak olanlar arasında bulunmasını takdir ettik. Onların üzerine de bir azap yağmur indirdik. İkaz edilip de, yola gelmeyenlerin başına yağan ne kötü bir yağmurdur o. De ki, Hant Allah'a mahsus, selam da onun seçkin kıldığı kulları üzerinedir. Allah mı hayırlı, yoksa onların ortak koştukları mı? Onlar mı hayırlı, yoksa gökleri ve yeri yaratan, size gökten bir su indiren ve onunla bir ağacını bile bitirmeye sizin güç yetiremeyeceğiniz, güzelliklerle dolu bağlar ve bahçeler yeşerten Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah var mı? Gerçekten onlar, haktan uzaklaşan bir topluluktur. Onlar mı hayırlı, yoksa yeryüzünü yaşanacak bir yer yapan, içinde nehirler akıtıp yüksek dağlar yaratan, ve iki deniz arasına bir engel koyan Allah mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Gerçekten onların çoğu ilim ve idrakten mahrumdur. Onlar mı hayırlı, yoksa çaresiz kalmış kimse dua ettiğinde ona cevap veren ve sıkıntısını gideren, sizi de yeryüzünde tasarruf sahibi yapan Allah mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Ne kadar da az düşünüyorsunuz? Onlar mı hayırlı? Yoksa karanın ve denizin karanlıklarında size yol gösteren ve rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci gönderen Allah mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştuğu şeylerden pek yücedir. Onlar mı hayırlı? Yoksa halkı önce yaratan, öldükten sonra tekrar dirilten ve gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söylüyorsanız, haydi delilinizi getirin. De ki, göklerde ve yerde olanlar gaybı bilemez. Onu ancak Allah bilir. Onlar ise ne zaman diriltileceklerinden bile habersizdirler. Doğrusu ahiret hakkında onlara ardarda bilgi ulaştırılmıştır. Fakat bundan şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar buna karşı kördürler. İnkar edenler dediler ki: Biz ve atalarımız toprak olduktan sonra mı kabirlerimizden çıkarılacağız? Andolsun ki bize de daha önce gelip geçen atalarımıza da aynı şey vaat edilmişti. Bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde gezin de mücrimlerin akıbetlerinin nasıl olduğunu görün. Onlar için tasalanma, hileleri yüzünden de sıkıntıya düşme. Eğer doğru söylüyorsanız, vaat ettiğiniz azap ne zaman? diyorlar. De ki, Çabuklaştırılmasını istediğiniz şeyin bir kısmı belki de peşinize takılmış, başınıza gelmek üzeredir. Muhakkak ki Rabbin insanlar üzerinde lütuf ve ihsan sahibidir. Lakin onların çoğu şükretmez. Yine muhakkak ki Rabbin onların içlerinde sakladıklarını da bilir, açığa vurduklarını da. Göklerde ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki, Apaçık bir kitapta yazılmış olmasın, muhakkak ki bu Kur'an, İsrail oğullarına hakkında ihtilafa düştükleri şeylerin çoğunu anlatmaktadır. Şüphesiz ki o, müminler için bir hidayet rehberi ve bir rahmettir. Rabbin onlar arasında elbette hükmünü verecektir. O, kudreti her şeye galip olan ve her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki sen apaçık bir hak üzerindesin. Sen ölülere işittiremezsin. Arkasını dönüp kaçan sağırlara da davetini duyuramazsın. O körleri ise sapıklıklarından kurtarıp yola getiremezsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere sözünü işittirebilirsin. Çünkü onlar hakka teslim olmuş Müslümanlardır. Söz verdiğimiz gün gelip çattığında onlar için yerden bir canlı çıkarırız ki, kendilerine insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler. O gün biz, her ümmetin ayetlerimizi yalanlamış olan önde gelenlerini bir bölük halinde toplar ve cehenneme sevk etmek üzere bir arada tutarız. Onlar hesap yerine geldiklerinde Allah buyurur, Düşünüp anlamaksızın ayetlerimi nasıl inkar ettiniz? İnkar etmediyseniz bugün için hangi ameli işlediniz? Zulmetmeleri yüzünden azap başlarına gelip çatmıştır. Artık onlar bir söz söyleyemezler. Geceyi dinlenmeleri için yaratıp gündüzü de aydınlattığımızı onlar görmedi mi? İman eden bir topluluk için elbette bunda nice deliller vardır. Sûra sure üfürüldüğü gün, Allah'ın dilediklerinden başka göklerde ve yerde olan herkes dehşete düşer. Hepsi de boyunlarını bükerek O'nun huzuruna gelirler. Dağları görür, onları yerinde sabit sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi geçip gitmektedirler. Allah'ın sanatıdır ki her şeyi hikmetle, yerli yerinde ve sapasağlam yaratmıştır. Şüphesiz ki o, işlediklerinizden hakkıyla haberdardır. Kim bir iyilikle huzurumuza gelirse, daha hayırlı bir karşılık bulur. Onlar, o gün korkudan emin olan kimselerdir. Kim de inkar ve isyanla huzurumuza gelirse, yüzüstü ateşe atılır. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığını bulursunuz.'' Ben bu beldelerin Rabbi olan Allah'a ibadet etmekle emrolundum ki, O bu beldeyi hürmetli kılmıştır ve her şey O'na aittir. Ben Allah'a teslim olanlardan olmakla emrolundum. Ben Kur'an'ı okumakla da emrolundum. Doğru yolu bulan, kendi lehine bir yol bulmuştur. Kim de sapıklığa düşerse, ben ancak Allah'ın azabından sakındırıcıyım de. De ki, Hamd Allah'a mahsustur. O size delillerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Senin Rabbin işlediklerinizden habersiz değildir. Kasas Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Tâsîn-mîn Bunlar o apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir topluluk için Musa ile Firavun'un kıssasından bir kısmını sana gerçek olarak bildiriyoruz. Gerçekten Firavun, o memlekette büyüklük taslayarak ilahlık davasında bulunmuş, halkını parça parça ederek onlardan İsrail oğullarını zayıf düşürmüştü ve onların kızlarını sağ bırakıp erkek çocuklarını öldürüyordu. Doğrusu o bozgunculardan olup çıkmıştı. Biz ise o memlekette zayıf düşürülen kimselere lütufta bulunmayı, onları insanlara iman ve hidayette öncüler yapmayı ve Firavun'la ehlinin mülküne variz kılmayı murad etmiştik. Onlara o memlekette kuvvet ve hakimiyet vermek, Firavun'la veziri hamana ve askerlerine de korktukları akıbeti göstermek istedik. Musa'nın annesine çocuğunu emzir diye ilham ettik. Onun başına bir şey gelmesinden korktuğunda, onu sandık içinde denize bırak, akıbeti hakkında korkma ve tasalanma. Biz onu sana tekrar kavuşturacağız ve onu peygamber yapacağız. Derken Firavun'un adamları, ileride kendilerine düşman ve başlarına dert olacak olan Musa'yı bulup aldılar. Çünkü Firavun'la Haman ve askerleri, İnkar ve zulme saparak hataya düşmüş kimselerdi. Allah da onlara kendi elleriyle böyle bir hata yaptırdı. Firavun'un hanımı, işte benim ve senin için bir göz nuru dedi. Sakın onu öldürmeyin. Bakarsınız bize bir faydası dokunur yahut onu evlat ediniriz. Onlar işin farkında değillerdi. Evladından ayrı kalan Musa'nın annesi ise aklı başından uçacak gibiydi. Eğer vadimize inanması için onun kalbine sabır ve metanet vermeseydik, neredeyse onun kendi evladı olduğunu açığa vuracaktı. Annesi, Musa'nın kız kardeşine, ''Musa'nın izini takip et.'' dedi. O da, firavunun adamlarına fark ettirmeden Musa'yı uzaktan gözetledi. Biz ise, Musa'ya süt annelerini yasaklamıştık. Hiçbir kadından süt emmiyordu. Kız kardeşi Firavun'un adamlarına ona güzelce bakıp terbiye edecek bir aileyi size tavsiye edeyim mi dedi. Böylece onu annesine kavuşturduk ta ki gözü aydın olsun, üzülmesin ve Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin. Lakin çokları bunu bilmezler. Sonra da yetişip olgunluk çağına erişince Musa'ya peygamberlik ve ilim verdik. İyilik eden ve iyi kullukta bulunanları biz böyle mükafatlandırırız. Musa, ahalinin istirahat halinde bulunduğu bir sırada, Firavun'un sarayından çıkarak şehre girmiş ve kavga eden iki kişi görmüştü. Onlardan biri, İsrail oğullarından, diğeri de düşmanlarındandı. Kendi kavminden olan, düşmanına karşı ondan yardım istedi. Musa, bu şeytanın işidir dedi. Çünkü o insanı şaşırtan apaçık bir düşmandır. ''Ey Rabbim'' diye yalvardı. ''Ben nefsime zulmettim. Beni bağışla.'' Allah da onu bağışladı. Muhakkak ki o çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Musa ''Ey Rabbim'' dedi. ''Bana verdiğin nimetlerin hakkı için bir daha mücrimlere arka çıkmayacağım.'' Şehirde korku içinde bekleyerek sabahladı. Ertesi gün bir de gördü ki, bir gün önce kendisinden yardım isteyen kimse, yine kavgaya tutuşmuş, bağırarak ondan yardım istiyor. Musa ona, sen besbelli azgının birisin dedi. Musa, her ikisinin de düşmanı olan kimseyi yakalamak isteyince, ondan yardım isteyen adam, Musa'nın kendisine vuracağını sanarak, ey Musa! Dün birini öldürdüğün gibi bu defada beni mi öldürmek istiyorsun dedi. Sen insanların arasını bulmak istemiyorsun. Bu yerde bir zorba olup çıkmak niyetindesin. Derken şehrin uzak bir yerinden koşarak bir adam geldi ve Ey Musa dedi. Memleketin ileri gelenleri seni öldürmek için istişare ediyorlar. Hemen buradan çık git. Ben senin iyiliğini düşünenlerdenim. Musa Etrafı gözetleyerek korka korka şehirden çıktı. Ya Rabbi, beni zalimler güruhundan kurtar, dedi. Medyen tarafına yöneldiğinde, Umarım Rabbim bana doğru yolu gösterir, dedi. Medyen suyunun başına varınca, oranın halkından bir topluluğu, hayvanlarını sularken buldu. Onların gerisinde ise, hayvanlarını suya gitmekten alıkoyan iki kadın gördü. Onlara, ''Bu haliniz nedir?'' diye sordu. Dediler ki, ''Çobanlar çekilmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız ise çok yaşlıdır, gelip hayvanları sulayacak hali yoktur.'' Musa onların hayvanlarını suladı, sonra bir gölgeye çekildi. ''Ya Rabbi'' dedi, ''Bana ihsan edeceğin her hayra muhtacım.'' Derken, şu aybın kızları olan o iki kadından birisi mahcup bir yürüyüşle geldi. Hayvanlarımızı sulamanın karşılığını vermek üzere, Babam seni çağırıyor, dedi. Musa gelip, başından geçenleri Şuayb'a anlatınca, Korkma, dedi. Artık o zalimler güruhundan kurtuldun. Şuayb'ın kızlarından biri, Babacığım, onu çoban tut, dedi. Şüphesiz, o tutacağın çobanların en hayırlısıdır. Kuvvetli ve güvenilir bir kimsedir. Şuayb dedi ki, 8 sene bana çalışman şartıyla şu kızlarımdan birini sana nikah etmek isterim. 10 yıla tamamlarsan o da senin bir lütfun olur. Ben sana güçlük çıkarmak istemem. Beni inşallah salih kimselerden bulacaksın. Musa bu seninle benim aramda bir anlaşmadır dedi. İki müddetten herhangi birini tamamladıktan sonra artık bir çekişme olmayacak ve daha fazlası benden istenmeyecektir. Söylediklerimizi Allah görüp gözeticidir. Musa müddeti doldurup, ailesiyle beraber yola çıktığında, Tur tarafında bir ateş fark etti. Ailesine, siz durun dedi. Ben bir ateş gördüm, belki oradan yol hakkında bilgi alıp gelir, yahut ısınmanız için bir parça ateş getiririm. Ateşe yaklaştığında, o mübarek mevkiin sağ tarafındaki vadinin kenarında bulunan ağaçtan, ''Ey Musa!'' diye nida olundu. ''Muhakkak ki ben, alemlerin Rabbi olan Allah'ım.'' Asanı at, asayı atıp da onun yılan gibi kıvrılıp gittiğini görünce, arkasına bakmadan kaçtı. ''Ey Musa! Korkma, dön! Sen emniyette olanlardansın. Elini de koynuna sok ki, kusursuz, bembeyaz bir nur olarak çıksın.'' Korkuyla açtığın ellerini kavuştur. İşte bu iki mucize, Firavun ve adamlarına karşı, Rabbinden iki delildir. Gerçekten onlar, yoldan çıkmış bir topluluktur. Musa, ''Ya Rabbi, ben onlardan birini öldürdüm.'' dedi. Onların da beni öldürmelerinden korkarım. Kardeşim Harun, benden daha güzel konuşur. Onu da yardımcı olarak, benimle beraber gönder ki, ''Beni tasdik etsin. Çünkü beni yalanlamalarından endişe ediyorum.'' Allah buyurdu ki, ''Kardeşinle gücüne güç katacağız. İkinize mucizelerimizle öyle bir üstünlük vereceğiz ki, hiçbir şekilde size erişemeyecekler. Siz ve size uyanlar galip geleceksiniz.'' Musa apaçık mucizelerimizle tiravun ve adamlarının yanına geldiğinde, bu uydurma bir sihirdir dediler. Daha evvel gelip geçen atalarımızdan biz böyle bir şey işitmedik. Musa dedi ki, kendi katından hidayeti kimin getirdiğini ve dünyanın sonunda hayırlı akıbetin kimin lehine olduğunu Rabbim en iyi bilir. Zalimler elbette kurtuluşa ermezler. Firavun, efendiler dedi. Ben sizin için kendimden başka bir ilah bilmiyorum. Ey Haman! Çamurun üzerine bir ateş yakıp tuğla yap ve benim için bir kule inşa et ta ki oraya çıkıp Musa'nın ilahına ulaşayım. Aslında ben onun yalancılardan olduğuna inanıyorum. O ve askerleri memlekette haksız yere büyüklük tasladılar ve sandılar ki huzurumuza dönmeyeceklerdir. Biz de onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Şimdi bak! Zalimlerin akıbetleri nice olmuştur. Onları ateşe çağıran cehennem öncüleri yaptık. Kıyamet gününde onlar kimseden yardım görmeyeceklerdir. Bu dünyada onların peşine bir lanet taktık. Kıyamet gününde ise pek çirkin bir hal alacaklardır. Andolsun ki biz Musa'ya evvelki nesilleri helak ettikten sonra düşünüp öğüt alsınlar diye insanları hakkı görecek göz sahibi yapan ve onlar için bir hidayet ve rahmet olan Tevrat'ı verdik. Biz Musa'ya peygamberlik verdiğimiz zaman sen Tur'un batı tarafında değildin ve buna şahit olmadın. Ondan sonra biz nice nesiller yarattık da onlar üzerinden uzun zaman geçti. Peygamberlerin verdikleri dersler unutuldu. Sen medyen ahalisi arasında kalmış da değildin ki ayetlerimizi onlardan öğrenip de müşriklere okumuş olasın. Lakin biz böylece peygamberler gönderir ve onlara geçmiş ümmetlerin haberlerini veririz. Biz Musa'ya nida ettiğimizde de sen Tur'un yanında değildin. Fakat kendilerine senden evvel sakındırıcı gelmemiş bir kavmi güzelce düşünüp öğüt almaları için sakındırasın diye Rabbinden bir rahmet olarak seni peygamber gönderdik. Kendi iradeleriyle işledikleri inkar ve isyanları yüzünden başlarına bir musibet geldiğinde, Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de, ayetlerine uyup müminlerden olsaydık dememeleri için seni peygamber gönderdik. Onlara kendi katımızdan hak kitap geldiğinde, Musa'ya verilenin aynısı ona da verilmeli değil miydi? Dediler. Onlar daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Kur'an'da, Tevratta birbirini destekleyen iki sihirdir dediler. Yine dediler ki, biz bunların hepsini inkar ediyoruz. De ki, eğer doğru söylüyorsanız, haydi ikisinden de daha doğru bir kitabı Allah katından getirin, ben de ona uyayım. Eğer teklifini yerine getirmezlerse, bil ki onlar ancak heveslerinin peşine takılmışlardır. Allah tarafından bir hidayete tabi olmaksızın, kendi hevesine uyan kimseden daha sapık kim vardır? Allah, zalimler güruhuna elbette yol göstermez. Andolsun ki, güzelce düşünüp öğüt alsınlar diye, Kur'an'ın ayetlerini peş peşe onlara ulaştırdık. Daha önce kendilerine kitap verdiğimiz öyle kimseler vardır ki, bu Kur'an'a da inanırlar. Kur'an kendilerine okunduğu zaman, ona inandık derler. Şüphesiz o Rabbimizden gelen hak kitaptır. Biz daha evvelde Allah'ın birliğine iman eden Müslümanlardık. Onlar, sabretmeleri sebebiyle mükafatları iki kat verilecek kimselerdir. Onlar, kötülüğe iyilikle karşılık vermek, ve bir kötülüğün ardından iyilik işlemek suretiyle, kötülüğü iyilikle giderirler ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden bağışta bulunurlar. Onlar boş veya çirkin sözler işittiklerinde ondan yüz çevirirler ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz size derler. Size selam olsun, biz cahillerle uğraşmayız. Sen sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin. Ancak Allah dilediğine hidayet verir. Doğru yolda olanları en iyi bilen de O'dur. Eğer seninle beraber doğru yola uyarsak, yerimizden yurdumuzdan oluruz, dediler. Biz, emniyetli bir belde olan harem şerifi, onlar için bir yurt kılmadık mı ki, tarafımızdan bir rızık olarak, her türlü mahsuller, her taraftan gelip orada toplanır. Fakat onların çoğu, bunun Allah'tan bir lütuf ve ihsan olduğunu bilmezler de, başkalarından korkarlar. Biz ahalisi bolluk içinde şımarmış nice beldeyi helak ettik. İşte onların, kendilerinden sonra pek az kimsenin içinde kalabildiği memleketleri, onların hepsi de helak olup gitti, baki kalan ve onların mülküne hakiki sahip olan biziz. Rabbin hiçbir memleketi en büyük beldesine, Ayetlerimizi kendisine okuyan bir peygamber göndermedikçe helak etmemiştir. Ahalisi zulme sapmadıkça hiçbir memleketi biz helak etmeyiz. Size ne verilmişse dünya hayatının nimet ve lezzetidir. Allah katındaki ise daha hayırlı ve daha devamlıdır. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Kendisine güzel bir vaat olarak cenneti vaat ettiğimiz... Ve ona kavuşacak olan kimse, dünya hayatının nimetlerinden kendisini nasiplendirdiğimiz, sonra da cezalandırmak için kıyamet günü huzurumuza getirilen kimse gibi olur mu? O gün Allah onlara nida ederek, ''Hani bana ortak zannettiğiniz şeriklerim nerede?'' diye sorar. Kendilerine azap vaadimiz hak olmuş kimseler, ''Ey Rabbimiz'' derler, ''Şunlar bizim saptırdıklarımızdır.'' Biz kendi irademizle saptığımız gibi onların da kendi iradeleriyle sapmalarına sebep olduk. Şimdi onlardan uzaklaşıp sana sığınıyoruz. Onlar bize tapmıyor, kendi heveslerinin peşinde gidiyorlardı. Onlara ortaklarınızı yardıma çağırın denir. Çağırırlar fakat ortakları cevap vermez. Azabı da karşılarında görmüşlerdir. Ne olurdu? dünyadayken hidayeti kabul etmiş olsalardı. O gün Allah onlara nida ederek, size gönderilen peygamberlere ne cevap verdiniz diye sorar. O gün onlara bilgi kapıları kapanır, cevap vermek için birbirlerine bir şey soramazlar. Fakat tövbe ederek iman eden ve güzel işler yapan kimse, kurtuluşa erenler arasında bulunmayı ümit edebilir. Allah dilediğini yaratır ve kendi tercih ve iradesine göre ona vücut verip tasarruf eder. Yarattıklarının ise bunda tercih hakkı yoktur. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir. Rabbin onların içlerinde gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Dünyada da Ahirette de hamd ve sena, medih ve minnet yalnız O'na mahsustur. Hüküm ve hükümranlık yalnız O'nundur. Siz de O'na döndürüleceksiniz. De ki, söyleyin bana, eğer Allah gündüzü kıyamete kadar üzerinizde devam ettirecek olsa, Allah'tan başka size dinlenmeniz için bir gece getirecek olan ilah kimdir? Hala gözünüzü açmayacak mısınız? Onun rahmetindendir ki, dinlenmeniz için geceyi, lütuf ve ihsanından size nasip ettiği rızkınızı aramanız için gündüzü yaratmıştır ki, şükredesiniz. O gün Allah onlara, hani nerede bana ortak zannettiğiniz şeriklerim diye sorar. O gün her ümmetin peygamberini birer şahit olarak çıkarır, kafirlere de, Peygamberleri yalanlamanıza sebep olan delillerinizi getirin deriz. Onlarsa hak ilahın yalnız Allah olduğunu anlamış, uydurdukları ilahlar da kendilerini bırakıp kaybolmuştur. Muhakkak ki Karun, Musa'nın kavmindendi. Fakat onlara karşı kibirlenip azgınlaştı. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarlarını taşımak bile güç kuvvetli bir topluluğa zor geliyordu. Kavmi ise ona şımarma demişti. Muhakkak ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiği nimetle ahiret yurdunu kazanmaya bak. Dünyadan da nasibini unutma. Allah sana nasıl ihsanda bulunduysa, sen de başkalarına iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuk etme. Muhakkak ki Allah bozguncuları sevmez. Karunsa, bu servet bilgim sayesinde bana verilmiştir dedi. Kendisinden önce daha güçlü ve daha zengin nice nesilleri Allah'ın helak ettiğini o bilmiyor muydu? Helakleri gelip çattığında öyle mücrimlerden ne günah işledikleri sorulmaz. Çünkü Allah hepsini hakkıyla bilir. Derken zinet ve ihtişam içinde halkın karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler, keşke Karun'a verilenin bir misli de bizim olsaydı. Gerçekten o pek büyük bir nasip sahibidir dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa yazıklar olsun size dediler. İman eden ve güzel işler yapan kimse için Allah'ın vereceği sevap daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşur. Sonra biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Allah'ın azabından onu kurtaracak hiçbir topluluk yoktu. Kendi kendisine de bir yardımı dokunmadı. Daha dün onun yerinde olmayı temenni edenlerse, o gün dediler ki, şu işe bakın, gerçekten Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir, dilediğinin rızkını da daraltırmış. Eğer Allah bize lütfetmiş olmasaydı, bizi de yerin dibine batırırdı. Demek ki kafirler kurtuluşa ermezlermiş. İşte şu ahiret yurdunu biz, yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenlere nasip ederiz. Akıbet, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanlarındır. Kim bir iyilikle huzurumuza gelirse, ondan daha hayırlısıyla karşılık görür. Kim de bir kötülükle huzurumuza gelirse, kötülük işleyenler ancak yaptıklarının cezasını görürler. Kur'an'ı okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı sana farz kılan Allah... Muhakkak ki seni tekrar Mekke'ye döndürecek, ahirette de övülmüş bir makam olan en büyük şefaat makamına kavuşturacaktır. De ki, kimin hidayeti getirdiğini ve kimin apaçık bir sapıklıkta bulunduğunu Rabbim en iyi bilir. Bu kitabın sana indirileceğini ummuyordun. O ancak Rabbinden bir rahmet eseri olarak sana vahyolundu. Sen de sakın kafirlere arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra onları bildirmekten ve onlara uymaktan kafirler seni alıkoymasınlar. Sen halkı Rabbine kulluk etmeye çağır ve ona ortak koşanlardan olma. Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Her şey helak olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna. Hüküm ve hükümranlık O'nundur siz de O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif-Lam-Mim İnsanlar iman ettik demekle bırakılıp da imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar? Andolsun ki biz onlardan evvel gelip geçenleri de imtihanlara uğrattık. İşte İmanında sadakat sahibi olanlarla yalancıları Allah böylece ayırt eder. Kötülükleri işleyip duranlar da bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar? Ne kötü bir hükme varıyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı ümit ederse, Allah'ın vaat ettiği o an mutlaka gelecektir. O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir. Nefsiyle cihat ederek, arzularına karşı koyan, ancak kendisi için cihat etmiş olur. Muhakkak ki Allah bütün alemlerden müstahinidir. Kimsenin ibadetine ihtiyacı yoktur. İman eden ve güzel işler yapanların günahlarını örtecek ve yaptıklarından daha güzeliyle onları mükafatlandıracağız. Biz insana, anne ve babasına güzel davranmasını emrettik. Eğer onlar,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 sonra da Allah yolunda eziyete uğradığında insanların verdiği eziyeti Allah'ın azabı gibi telakki eder Allah'tan korkacağı yerde insanlardan korkup onlara boyun eğer eğer Rabbinden sana bir yardım gelecek olsa bu defa da biz sizinle beraberdik derler bütün alemlerin gizlediklerini en iyi bilen Allah değil midir Allah elbette ki iman edenleri de bilir Münafıkları da bilir. Kafirler, iman edenlere bizim yolumuza uyun, biz sizin günahınızı yükleniriz dediler. Halbuki onların günahlarından hiçbir şey yüklenip de onları mesuliyetten kurtaracak değillerdir. Onlar şüphesiz yalancılardır. Onlar hem kendi günahlarının yükünü hem de saptırdıkları kimsenin yükünü kendi yükleriyle beraber taşıyacaklardır. Uydurup durdukları yalanların hesabı da, kıyamet günü elbette onlardan sorulacaktır. Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber gönderdik de, onların arasında bin yıldan elli sene eksik kaldı. Sonra da zulümlerinde devam edip dururlarken, tufan onları yakalayıverdi. Nuh'u ve gemide bulunanları ise kurtarıp alemlere bir ibret yaptık. İbrahim de kavmine Allah'a ibadet edin ve onun emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakının demişti. Eğer bilseniz bu sizin için ne büyük bir hayırdır. Siz Allah'ı bırakıp da putlara tapıyor ve yalan uydurup duruyorsunuz. Sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınız size bir rızık veremezler. Siz rızkınızı Allah katında arayın, ona kulluk edin, ona şükredin, sonunda ona döneceksiniz. Eğer beni yalanlarsanız, sizden önceki birçok ümmet de peygamberlerini yalanlamıştı. Peygamberlerin vazifesi ise açıkça bildirmekten ibarettir. Allah'ın mahlukatını önce yoktan yaratıp, sonra da nasıl dirilttiğini onlar görmedi mi? Bu Allah için pek kolaydır. De ki, yeryüzünde gezin de görün. Allah mahlukatı ilk önce nasıl yaratmış, sonra da ikinci bir inşa ile nasıl vücuda getiriyor? Şüphesiz ki Allah'ın kudreti her şeye kafi gelir. O dilediğine azap verir, dilediğine merhamet eder. Siz de ona döndürüleceksiniz. Siz ne yerde, ne de gökte Allah'ı aciz bırakıp da sizi cezalandırmaktan alıkoyamazsınız. Allah'tan başka sizi koruyacak bir dostunuz da, yardımcınız da yoktur. Allah'ın ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar edenlere gelince, işte onlar benim rahmetimden ümidini kesenlerdir. Onlar için pek acı bir azap vardır. Kavminin İbrahim'e cevabı, onu ya öldürün yahut yakın demekten ibaret oldu. Allah da onu ateşten kurtardı. İman eden bir topluluk için şüphesiz ki bunda deliller vardır. İbrahim dedi ki, ''Siz dünya hayatında aranızdaki muhabbetin devamı için Allah'ı bırakıp da kendinize putlar edindiniz. Sonra da kıyamet günü birbirinizi inkar eder, birbirinize lanet okursunuz. Varacağınız yerse ateştir.'' Sizi kurtaracak hiçbir yardımcınız da olmayacaktır. Lut ona iman etti. İbrahim, ben Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim dedi. Şüphesiz o kudreti her şeye galip olan ve her işi hikmetle yapandır. Ona İshak ve Yakub'u verdik. Peygamberlik ve kitabı da onun nesline emanet ettik. Ona dünyadayken mükafatını verdik. Ahirette ise elbette o salihlerdendir. Lut da kavmine demişti ki, siz daha önce dünyada hiç kimsenin işlemediği çirkin bir iş yapıyorsunuz. Siz kadınlarınızı bırakıp erkeklere yaklaşmaya, yol kesmeye ve toplantılarınızda çirkin işler yapmaya devam edecek misiniz? Kavminin ona cevabıysa, eğer doğru söylüyorsan bize Allah'ın azabını getir demekten ibaret oldu. Lut, Ya Rabbi, bu bozguncu kavme karşı bana yardım et dedi. Meleklerimiz İbrahim'e, İshak'ı ve Yakub'u müjdelemek üzere geldiklerinde, biz şu beldenin ahalisini helak edeceğiz dediler. Çünkü oranın halkı zalim olmuşlardır. İbrahim orada da var dedi. Melekler de orada kimin olduğunu çok iyi biliyoruz dediler. Onu ve ailesini kurtaracağız. Ancak karısı müstesna o geride kalıp helak olacaklardandır. Meleklerimiz kendisine geldiğinde Lut endişeye kapıldı, dermanı kesilip göğsü daraldı. Melekler korkma ve üzülme dediler. Biz seni ve aileni kurtaracağız. Ancak karın geride kalıp helak olacaklardandır. İşleyip durdukları kötü fiiller yüzünden biz bu belde halkının üzerine gökten feci bir azap indireceğiz. Andolsun ki biz o beldeden geriye akıl sahibi bir topluluk için apaçık alametler bıraktık. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Ey kavmim dedi, Allah'a ibadet edin, ahiret gününü bekleyin, yeryüzünde bozgunculuk edip durmayın. Onlar Şuayb'ı yalanladılar. Sonra şiddetli bir sarsıntı onları yakalayıverdi de, oldukları yerde yüzüstü kapanıp kaldılar. Ad ve Semud kavimlerini de helak ettik. Geride bıraktıkları harap meskenleri onların akıbetini size açıkça göstermektedir. Kötülükleri şeytan onlara güzel göstermiş ve onları doğru yolda gitmekten alıkoymuştu. Halbuki onlar hakikati görebilecek kimselerdi. Karun'u da, Firavun'u da, Haman'ı da helak ettik. Andolsun ki Musa onlara apaçık deliller getirmiş, onlarsa yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Fakat azabımızdan kaçıp kurtulamadılar. Hepsini de kendi günahlarıyla yakaladık. Onlardan kiminin üzerine taş yağdıran bir fırtına gönderdik. Kimini korkunç bir ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini suda boğduk. Allah onlara bir haksızlık etmedi. İnkar ve isyanlarıyla onlar kendi kendilerine zulmettiler. Allah'tan başka dostlar edinenlerin hali, kendisine al ören örümceğe benzer. Halbuki evlerin en çürüğü örümcek yuvasıdır. Eğer bilmiş olsalardı. Allah onların kendisinden başka nelere kulluk ettiklerini bilir. O'nun kudreti her şeye galiptir. O her şeyi hikmetle yapar. Bunlar, İbret almaları için insanlara verdiğimiz misallerdir. İlim sahiplerinden başkası onu anlayamaz. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Şüphesiz ki müminler için bunda Allah'ın varlık ve birliğine, kudret ve rahmetine deliller vardır. Sana vahyolunan kitabı oku ve namazı dosdoğru kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan, ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak ise elbette en büyük ibadettir. Yaptıklarınızı Allah hakkıyla bilir.